Evet, bir Söz programında daha beraberiz. Bugünkü konumuz Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı olacak. Onların yaptığı projeler olacak ve bugün konuklarımız Fulya abla ve Cansu abla olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman hiç kesmeden başlayalım istiyorum ben. E, Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı kimdir diye Cansu abladan başlayalım. <gülüyor> ...külyenmezse daha isabetli olur. <gülüyor> tamam öyle ses olsun. Ses. Ee, kısaca o zaman bir tarihçe verelim. Ee, Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı... ...yasalarda sorun yaşayan ve risk altındaki... ...çocuklarda çalışan ilk ve tek... E, ...sivil toplum örgütü... E, ko ...konumundadır. Hı -hı. Ee, ilk ve tek vakıftır daha doğrusu. 1985 yılında e, öncelikle... ...Dostlar Danışma Derneği adı altında kuruluyor. Ardından 92 yılında vak vakıf kuruluyor. E, derneğin yapamadığı... ...ve eksik bıraktığı bir takım işleri devralarak. E, ve bu anlamda... Dediğim gibi yasalarla sorun yaşayan, yasalarla ihtilafa düşmüş çocuklarla çalışan ve alanda da önemli bir yeri olan bir vakfızsın. Ee, peki şöyle sorayım, ilk 1985'te kurulduğunda daha çok düşük gelirli sınıfların sınıflara yardım etmek için kuruluyor dernek diyeyim. <gülüyor> Ardından çocuklarla aslında hükümlülerle yaşanan güzel ilişki diyeyim, <gülüyor> sizi yani suça itilmiş çocuklarla çalışma yönelmiş. <gülüyor> Neden böyle oldu? Neden çocuklara yöneldiniz diyeyim? Ee, şöyle e, aslında ilk e, bizim kurucumuz Güney Haşdemoğlu avukat bir e, hanımdır kendisi hı hı. 85 yılında bir takım gönüllü avukat arkadaşlarıyla birlikte e, kapalı kurumda e, oradaki e, hükümlü e, arkadaşlarımızla çalışmalara başlıyorlar ilk e, kapalı kuruma girişler bu şekilde oluyor ve onların kendi yaptıkları el işleri ve bir takım sanatsal e, malzemeleri dışarı çıkartarak satarak satıyorlar ve onları bir gelir e, sağlamaya çalışıyorlar bu ilk ilişkilerin ardından aslında bu sistem içerisinde en... En mağdur olan grubun da bir anlamda çocuklar olduğunu gözlemliyorlar ister istemez. Sistemin içerisine dahil olduktan sonra, içerinin koşullarını gördükten sonra ve ardından bu çalışmaları yetişkinlerden yine yetişkinlerle çalışmaları bir süre daha devam etmesine rağmen çocuklara doğru kaydırıyorlar Ve 11-18 yaş arası çocuklarla çalışmaları bu şekilde başlıyor. Anladım. Peki Cansu abla isterseniz yani istiyorsanız hedeflerden yoksa şu anda yürürlükte olan... Projelerinizden bahsedelim. Tamam, projelerden bahsedelim projelerden istersen. Bahsedelim. Şimdi e, vakıf gençlik merkezini yürütüyor pazar günleri. Onu hı hı. yine Fulya Sosyal Çalışmacı olarak bahseder. Ben de üniversite yıllarımda vakıfla aslında tutuk evi projesi sayesinde tanıştım. Hı hı. E, hep de ismini duyuyordum. Suça sürüklenen çocuklarla çalışan çok önemli bir sivil toplum kuruluşu. Ben yani tutuk evi projesine başladığını duyunca arkadaşlarım da aracılığıyla dahil oldum. E, i̇lk sene Bayrempaşa Cezaevinde birlikte çalıştık. Bu sene de Maltepe Cezaevinde. Hı hı. Yine dediğim gibi... E, kurumda kalan ve yasalarla itilafa düşmüş çocuklarla çalışıyoruz. Onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilmek, onları cezai ortamından soyutlayabilmek adına atölye çalışmaları yapıyoruz. Seramik atölyemiz var, resim atölyesi, müzik atölyesi, el işi, kitap okuma. Aslında hani çocuklar da belirliyor birazcık. Hani ilk başladığımızda soruyoruz çocuklara ne yapmak istersiniz bizimle bir yıl boyunca diye. Ve hani onların da istekleri doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Hani çok keyifli. Gerçekten benim hayatımda yaptığım sanırım en güzel şeylerden biriydi. Evet. Hani onlarla tanışmak, onların hayatlarına dahil olabilmek. E, hala mektupları geliyor ve hani heyecanlanıyoruz. Duyduğumuz en güzel sözler belki onlardan. Hani gerçekten çok e, güzel ve onlar için de bizim için de çok güzel bir projeydi. Umarım da devam edeceğiz her hafta. Evet. Evet, peki Fulya abla bugün yani şu an yapmış olduğunuz çalışmalardan, projelerden hangilerinden bahsedelim? Cansun'da e, dediği gibi <gülüyor> şu an aktif olarak yani kurulduğumuzdan bu yana tabii ki yürüyen birçok proje var ama şu an aktif olarak yürüyen iki tane projemiz var. Gençlik Merkezi Projesi ve Tutuk Ev Projesi. E, Gençlik Merkezi Projesi haftada bir gün, pazar günleri e, vakıfın genel merkezinde yani Kadıköy'deki binamızda gerçekleşiyor. E, İstanbul'daki çocuk mahkemelerinden e, tutuksuz yargılanmış ve e, risk altındaki gruplar, e, pazar günleri vakıf binamıza geliyorlar ve onlarla bir rehabilitasyon programı çerçevesinde çalışmalar yürütüyoruz. E, bu çocukların özellikleri işte bir takım kıssasları var. 12-18 yaş arası. Bir ya da iki kere en fazla suça karışmış olan çocuklar e, oluyorlar. Evet. Ailesiyle birlikte yaşayan e, çocuklar oluyorlar. İşte madde bağımlı ya da özel bir takım durumları kendi yeterliliğimiz olmadığı için e, ne yazık ki ilgilenemiyoruz. E, ama bu kıssaslar çerçevesindeki çocuklarla pazar günleri işte e, aynı tutuk ev projesinde olduğu gibi sanatsal, sosyal bir takım etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çocukların tekrardan güven duygularını yerine getirici bir takım danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Hukuki destek ve psikolojik destek veriliyor. Aileleriyle görüşmeler yine hafta işleri aktif olarak devam ediyor. Aile ziyaretleri, okul ilişkilerini yine takip ediyoruz. Gençlik Merkezi bu şekilde yürüyen bir proje. Bunun dışında da Cansun'un dediği gibi tutuk ev projemiz var. O da Ankara, Sincan'da ve İstanbul'da <gülüyor> eş zamanlı olarak yürüyen bir proje. Ankara daha uzun yıllardır yani 2000'den bu yana 9 senedir yürüyor. Hı hı. İstanbul'da bu sezonumuza gireceğiz. Öncelikle Bayrampaşa'da başladık. Bayrampaşa'nın Maltepe'ye taşınmasıyla Hı -hı. Maltepe'de devam ediyoruz. O da aslında mantık olarak gençlik merkeziyle aynı şekilde ilerliyor. Sistematik aynı. Sadece çocuklar bu sefer gelemedikleri için biz onların yanına gidiyoruz. Aynen. Hizmeti biz yanlarına götürüyoruz. Orada da yani hem gönüllerimiz için bu arada her iki projede onu atlamayalım. Üniversite öğrencilerinin ve yani bu alanda çalışmak Hı -hı. isteyen gönüllerin desteğiyle ilerliyor. Onların katkısı çok büyük oluyor. E, ve e, dolayısıyla çalışmalar bu şekliyle her iki grupta da ilerliyor. Bir de şey sorayım o zaman aslında tabi program söz küçüğün olduğu için sizin Hı -hı. gibi birçok e, konuğu çağırıyoruz Hı -hı. yani birçok sivil toplum kuruluşları gibi e, bir de şey gönüllülük nasıl oluyor diyeyim? Yani hı hı. yaş sınırlaması illa ki 18 değil. Hayır. Hayır hayır hayır. Gönüllülükte hiç böyle bir sınırımız yok. Ee, yani sivil toplumda aslında gönüllülük belki de en merkeze alınması gereken en önemli hadiselerden biri. Çünkü gönüllülük kavramı olmadan bir sivil toplumun dönmesi gibi bir olanak yok, yok. ne yazık ki. Bizim vakfımız için de bu geçerli. Ki bütün her türlü çalışmamızda vesaireyi bağışlarda destekler yürüten bir vakıf olarak. Ee, daha çok bizim gönüllülerimiz bizim adımıza konuşursam üniversite öğrenci Oluşuyor ama böyle bir sınırlamamız yok dediğim gibi alanda çalışmak isteyen çocuklara yeterli olabileceğini düşünen herhangi bir sanatsal yeteneği ilgisi olan herkese kapımız sonuna kadar açık tutuk evinde de aynen bu şekilde yani gönüllere sonuna kadar destek veriyoruz çok da istiyoruz onlara sorumluluk verme elimizden geldiğince sorumluluk vermeye çalışıyoruz çok önemsiyoruz çünkü bu çalışmalar onlar olmasa hiçbir şekilde yürüyemez Tabii. bunun bilincindeyiz. Peki ne tip verimler alıyoruz Cansu abla oradan? Çocuklarla ilgili. Çocuklarla ilgili, hani aslında atölye çalışmalarında zaten bunun geri dönüşlerini yaşıyorduk hani ilk baş ilk süreçlerde çok daha katı olan ve Hı -hı. hani bize karşı da duruşları çok net olan çocuklar hani daha sonraki süreçlerde bize karşı da yumuşamış oluyorlardı. Aynı şekilde kurum çalışanları da öyle. Hani olarak çok tuhaf geliyor onlara cezaevine gidiyoruz haftanın tamam. bir günü işte hani onların da işiyle gençiz neden işte denize gitmiyoruz sinemaya gitmiyoruz başka yerlere gitmiyoruz da hani cezaevine geliyoruz tabii işte gönüllülük bilincini sivil toplum bilincini birazcık anlattıktan sonra ve hani bizim gerçekten iyi niyetle ve onlar için oraya sadece onlar için geldiğimizi anlattıktan sonra bize karşı duruşları da değişiyor ve hani dediğim gibi çok gerçekten keyifle güzel zamanlar geçiriyoruz. Hani işte seramik atölyesinde mesela hı hı. gerçekten hani sanatçı ruhlu çocuklar olduklarını gördük. Hani inanılmaz güzel şeyler yaptılar. Kitap okuma atölyesinde ya da sunum atölyelerinde fikir tartışmalarına girebiliyoruz. Kadın erkek eşitliğini konuşabiliyoruz. İşte aile reisliği meselesini hı. konuşabiliyoruz. Namus meselesini konuşabiliyoruz. Hani bunları bile aslında çok açık bir şekilde görüşlerini ise dile getiriyorlar. Biz onları hani anlatıyoruz ve aslında hani çok tabi profil olarak e, net kalıplara sahip çocuklar. Tabi hepimizin bildiği tabii. gibi. Ama e, aynı şekilde açık olarak da sonra di direnmiyorlar yani çok fazla. Evet. <gülüyor> Aslında yani normal şartlarda bu tip şeylere yeteneği olup olmadığını bilmeyen çocukların aslında yeteneği keşfetmesini sağlıyorsunuz evet, bir nevi. Evet evet yani aslında bu çalışmaların en büyük özelliği hı hı. E, öyle çocukla çalışıyoruz ki zaman zaman eline ilk kez seramik ham hamur alıyor ya da ilk kez bir kalem ve kağıt hı hı. alıp resim çizmeyi denemeye çalışıyor. O noktada kendi de aslında kendine ne yapabileceğini, sınırlılıklarını bilmiyor, yeterliliklerini bilmiyor. E, çok büyük bir vesile oluyor ve kendi de şaşırıyor. Sonra özgüveni gelişiyor. E, ben bunu yapabiliyorum diyor. Ve ardından Belki o yetenek doğrultusunda hayatına bir yönlendirmeye girebiliyor. Tabii. Ya da ilk defa kitap okumuş oluyor evet. mesela. Sonra kitap okumayı sevdiğine karar veriyor. Hı -hı. Ve hani Bize danışmaya başlıyor. Hangi kitap okuyabilirim? Ne önerirsiniz? Hı -hı. Ya da işte çıkınca belki ben de kendi hayat hikayemi Hı -hı. yazacağım. Hani bunları da gördük evet. E, peki Hı -hı. merak ettiğim bir şey var. Şu an çalıştığınız Tutuköy projesinde sadece şu an hüküm... ...lo olan çocuklarla çalışıyorsunuz sanırım. Hayır. Tutuklu <gülüyor> ve hükümlü çocuklarla çalışıyoruz. Çünkü aslında hükümlü çocuklar... ...çocuk eğitim evlerinde kalmak durumundalar. <gülüyor> Türkiye'deki yasalar gereği. Fakat tutukluluk süreleri maalesef çok uzuyor. Ciddi anlamda... E aslında hani burada makul sürede yargılanma hakkı ile ilgili ciddi bir ihlal var bunu da belirtmeden Aynen. geçmeyelim Hani ciddi bir sıkıntımız var bu konuda yıllarca yani mesela bizim orada ilk çalışmaya başladığımızda 13 yaşında olan çocuğumuz şu an 15-16 yaşlarında ve hala da, davaları Markemesi, sonuçlanmadı evet, o yüzden çocuk eğitim evine de gidemiyor kapalı ceza infaz kurumunda kalıyor kapalı ceza infaz kurumlarının şartları tabii ki ne kadar yeni işte Maltepe'ye taşınmış olsa da aslında hani çocuklar için çok da uygun gelişimlerine değil. uygun değil maalesef. Ee, her şeyden önce kurumda çalışan personel personel uygun değil. Ee, mesela orada gözlemlediğimiz en büyük sorunlardan biri bu. Ee, çocuklarla çalışmayı bilen, onlarla e, iletişim kurmayı bilebilen bir e, popülasyon yok ne yazık ki. Aslında ben de bunu soracağım. Yani, <gülüyor> yani tam olarak bunu değil de. <gülüyor> problem yaşıyor musunuz diyecektim hiç. Yaşıyoruz tabii ki. Yani çok kolay bir süreç değil. Çocuklara dair aslında hiçbir problemimiz olmuyor. Çocuklar gayet hani senin benim gibi normal tabii. arkadaşlarımız gibi yani. olan çocuklar ve iletişimimiz de zaten o şekilde ilerliyor. Çok da zevkli ve keyif alarak çalışıyoruz ama kapalı kurumun koşulları gereği bir takım işte kuralları ve devlete dair bir takım kaygılardan dolayı zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Dediğim gibi daha çok işte çalışan kapalı kurumdaki çalışan görevlilerin, infaz korumaların personelin e, yani bilgisizlik de demek istemiyorum ama e, bilinsizlik diyelim belki hasta şöyle oluyor yani kurum felsefesi gereği hani bu güvenlik sistem üzerine kurulmuş bir şey ve hı hı. hani e, oradaki işte cezaevin korumalar ya da diğer yönetimdeki insanların asıl amacı güvenliği sağlamak ama bizim asıl amacımız çocukların rehabilite edilmesi çocukların psikolojilerinin düzelmesi iyileştirilmeleri vesaire tabii bu güvenlik sorunuyla bu yan yana gelince bir çatışma çıkıyor ve hani güvenlik sorunu onlar için daha ön plana çıkıyor. Ki i̇şte. aslında çocukla çalışan birimlerde Cansu bir avukat olarak belki daha iyi özetler. Önceliğin aslında çocuğun rehabilite edilmesi olması gerekiyor. Güvenlik ikinci üçüncü kaygılardan biri olması gerekiyor. Evet o zaman sohbetimize küçük bir ara verip müziğimizi dinleyelim ardından tekrar birlikteyiz. Evet müziğimiz dinledik şimdi tekrar birlikteyiz ve benim gelmek istediğim nokta hedeflerinizden değil de hani hedef olarak kalmış diyeyim çünkü hı hı. okuduğumda sitenizde okuduğumda yargılama sonrası kalacak yeri olmayan gençler için Özgür Eğitim Köyü'nü kurmakmış amacınız ancak e, programdan önce konuştuğumuzda bunu sadece topik bir şekilde kaldığını söylediniz. <gülüyor> evet, bunu hayata geçiremedik ne yazık ki. Aslında bu e, kurucularımızın... işte ...Güney Hanım'ın e, en büyük arzularından biridir. E, <gülüyor> temelde e, yargılama sonrası... E, ...tahliye olmuş çocuklar için... E, ...uygun bir mekan, elverişli bir mekan e, sağlanabilmesi. Ve bunun aslında bir kampüs niteliğinde ...oldukça büyük bir arazide... ...doğayla iç içe, çocukların hem rehabilite edilebildiği... ...hem danışmanlık hizmeti alabildiği... E, ...hem aileleriyle ilişkilerinin... ...kontrol altında tutulabildiği oldukça geniş ve büyük çaplı bir projeydi bu. Ama tabii hani hem maddi e, kaynakların yetersizliği... ...hem de e, bir, bir, bir toplum örgütü olarak bizim çok fazla kalkışabileceğimiz bir şey değil. E, ne yazık ki hayata geçiremedi inşallah. İleriki dönemlerde i̇nşallah. E, şey yapabiliriz, hayata Olmaz. geçirebiliriz. Ee, peki bir de yani şu anda e, aktif olan projelerin sadece iki tane... E, <Gülüşmeler> yani bu Eğitim şu şekilde Merkeziyle aslında evet yani vakfın herhangi bir destek ve bağış almadan yürüttüğü kendi çabasıyla yürüttüğü bu iki proje e, sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Ama tabii ki dönem dönem ara e, projeler Hı -hı. giriyor işte bir takım hibe programları sivil toplum örgütlerinin son yıllarda faydalandığı işte ARPA Birliği vesaire hibe programları sayesinde dönem dönem farklı çalışmalarımız da oluyor. E, ama dediğim gibi yani aktif olarak e, somutta sahada en azından yürüttüğümüz Hı -hı. en temel projeler bunlar. Yani bir de sitede okuduğumdaki komple buraya geldiğim siteyi araştırmaya hı hı. dahil ama... E, ...sosyal riski azaltma kapsamında aile bireylerine yönelik yaşam okulu projeniz varmış sanırım. Hı hı hı. Yani, evet. Sanırım bu... Küçük Bakkalköy'de bu uygulanan bir projeydi. Hı hı. Ha, hayata geçirilmiş bir proje bu. Sözünü mü kestim? Yok, devam edersin. <gülüyor> e, hayata geçirilmiş bir proje bu... E, Küçük bakkal köyde e, sanırım yine bir fonla e, hayata geçirilmiştir, risk altındaki bir e, kesimle, e, özellikle bu kesimdeki aile fertlerine, annelere ve kız çocuklarına yönelik yaşam okulu projesi, bir takım çeşitli bilinçlendirme çalışmaları, e, onların hayatı hazırlayabilecek e, işte e, doğru beslenme, hijyen. E, gibi konularla ilgili, doğum kontrolü gibi konularla ilgili onları bilinçlendirmeye yönelik bir projeydi. Bu hayata geçirdi. Dönem dönem bu şekilde projelerimiz oluyor evet. Anladım. Aslında hani ben bu projelerin çok önemli olduğunu inliyorum Çünkü en başından bir süre sürüklenmiş çocuklarla ilgili konuşuyoruz. Hı -hı. Hani bu sürüklenme tabiri işte çocuğun e Etrafındaki maruz kaldığı çevreden kaynaklanıyor Tabii. eğitim şartlarından ailesinden vesaire hani o yüzden de gerçekten aileye yönelik böyle eğitim programlarının ya da işte sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmaların çocuklarının da suça sürüklenmesi ya da yasalarla sorun yaşamasının önüne geçebileceğine inanıyorum. Evet çünkü her şeyden önce biz hiçbir şekilde e, hiçbir çocuğun suçlu olarak doğmadığını Hı, ve sonradan tabii. sosyal hayat e, sonucunda edindiği bir takım e, maruz kaldığı bir takım etkiler sonucunda suça sürüklendiğini e, biliyoruz. Ve hiçbir Hı. zamanda zaten suçlu çocuk terimini kullanmayız. Suça itilmiş çocuk vardır. Suçlu Hı. çocuk yoktur. Ve hani işledikleri suçun bütün sorumluluklarının da onlara yüklenmesinden ve işte onların kapalı ceza infaz kurumlarına... E, konumalarından son derece rahatsızız... Evet, ...sırpı sebeplerden dolayı. Sitenizde bir de çocuklardan diye bir bölüm vardı... ...ve ben orada çok şey yazıyordu aslında... ...ama ben Hı -hı. bir tanesine takıldım. Ee, 19 yaşında bir genç... ...çocuk demeyeyim aslında Hı -hı. bir genç... E, ...eve para getiriyorsa getirmiyorsa kötü... ...o gün para kazanmadıysam eve gidemezdim demiş... ...hatta e, insan çocuğuna bu paraları... ...nereden buldun diye sormaz mı diye... ...aslında e, hatta... ...şu an not almadım ama e, okuduğumda... ...bir de şey vardı işte... Arkadaşlar çağırdı bile bile gittim yani hı hı. öyle olacağını bilsem bile gittim diye yani hı hı. bir nevi aslında suça itilmiş çocukların e, daha çoğunun yani nedeni şey mi e, aile mi arkadaş mı ki ben daha hı hı. çok arkadaş olduğuna inanan hı hı. biriyim ama. Aslında bu. Bu, bu bahsettiğiniz cümle bu arada e, Ankara'daki e, şubemizin e, tahliye sonrası çocuklarla ilgili yaptığı bir anketten alıntı bir cümle. Hı hı. E, tamamıyla aslında sorunu gayet güzel bir şekilde bize yansıtıyor. Çünkü e, suça karışma çocuk suçluluğunda e, suça karışma e, yaşı en artık olan yaş 14 olarak hı hı. belirlenmiş. E, ve araştırmalar gösteriyor ki ergenlik dönemi çok riskli bir dönem ve bu dönemde e, çocuğu suça atabilecek çok fazla dış etken var. E, bunun birbirine önce yok aslında yani aile, çevre okul yaşantısı, e, mahalle arkadaşlıkları e, işte çok önemli, önemli bir hale geliyor çünkü arkadaşlık bu dönemde işte grup arkadaşlıkları, çeteler vesaire çocuğu tamamen bir ablukaya alabiliyor hı hı. o noktada belki çocukları sosyal anlamda iyi bir şekilde kanalize e, olabilmeleri için e, bir takım farklı e, sosyal mekanizmaların kurulması lazım bu noktada tabii ki devlete, yerel yönetimlere iş hı hı. düşüyor yani bizim küçük bakkalda uyguladığımız çalışma bu anlamda bence çok önemliydi. Çünkü ailelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Hmm. Yani ergenlik çağındaki bir çocuğu olan bir anne baba çocuğuyla nasıl oturup konuşmalı? E, neleri önemsemeli? E, neleri ciddiye almalı? E, bunların halka ne yazık ki e, verilmesi ve sunulması gerekiyor. Aslında şöyle bir durum var. E, ailelere baktığınızda mesela çocuğuna nereye gidiyorsun dediğinde bile bazen çocuğun tepkisi biraz hmm. ağır olabiliyor. ne gibilerinden de. E, şöyle diyeyim. Mesela çok merak ettiğinde yani baskı diye nitelendiriyoruz ona ama mesela ailesi çocuğa pek bir merak ettiğinde aslında çocuğa güvensizlikten değil çevreye güvensizlikten bu olay ortaya evet. çıkıyor ama şöyle diyeyim e, çocuğa baskı yaptığınızda yani nereye gidiyorsun ne yapıyorsun kimlerle gidiyorsun dediğinde çocuğun canı sıkılıyor aslında bir nevi suça itiliyormuş gibi gösteriliyor hı hı. ama şöyle de baktığınızda ki yani ailesinin hiç ilgilenmediği çocuklar da var nereye gidiyorsa gitsin gibilerinden ki hı hı. örneğini de az hı hı. önce verdim ama aslında iki tutumda biz onaylamıyoruz yani iki tutumda çocuğu sorgular nitelikte nereye gidiyorsun ne yapıyorsun gibi sürekli bir e, kuşkucu bir şekilde çocuğu sıkmak da doğru değil tamamen özgür e, bırakıp e, hiçbir şekilde ilgilenmemek de doğru değil tamamen çocukla aslında arkadaş gibi karşısına normal bir vatandaşı alır konuşur gibi e, sana dürüst olmasını ve güvenmesini sağlayacak bir usul ve dil kullanmak gerekiyor anne babalar için e, o iletişimi sağladıktan sonra çocuk inanın ki e, gayet objektif ve net bir şekilde size dür üst bir şekilde nereye gittiğini, ne yaptığını ifade edebilir. Ama burada önemli olan çocuğun çocuğun nereye gittiği, neden aileler için önemli. Çünkü çocuğu dışarıda bekleyen bir çok tehlike var. Ama örneğin bir mahallede sosyal kulüpler, işte Koruma merkezleri. Koruma merkezleri olabilse, gençlik evleri olabilse çocuklar boş vakitlerini bu alanlarda daha güvenli bir şekilde değerlendirebilse aileler için de bu sorun ve korku aslında ortadan kalkacak. Ya peki Cansu abla şöyle sorayım. Şimdi ailelerin yapması gereken şeylerden bahsediyoruz. Arkadaşlarının yapması gereken şeylerden bahsediyoruz. Peki çocuklar ne yapmalı bu konuda? Çocuklar ne yapmalı? Çocuklar aslında hani bence yapabilecekleri şeyleri yapıyorlar. Gerçekten ben üzerlerinde çok ciddi baskılar olduklarını <gülüyor> olduğuna inanıyorum. Yani eğitim sistemimizde ortada, e, ailelerin sosyoekonomik durumları da ortada. Mesela aslında hani şöyle bir örnek vereyim. Bizim cezaevinde karşılaştığımız çocukların e, çok büyük bir oranı mesela göç etmiş ailelerin çocuklarıydı. Eğitim durumları ciddi anlamda yani mesela lise mezunu çocuk bir ya da iki tane vardı aralarında. E, hani tamamen maruz kaldıkları durumlardan ötürü buna geliyorlar ama çoğu çok pişman ve çoğu çok üzgün içlerine düştüğü durumdan dolayı işte hepsi mesela Cinayet işleyen de vardı. Aralarında işte daha adi suçlar, basit Hı -hı. suçları işleyenler de vardı. Hepsi gerçekten e, şunu söylüyorlar. Dışarı çıkıp iyi bir insan olacağım. Hani sanki kötü bir insanlarmış gibi. gibi. Dışarı çıkıp iyi bir insan olacağım. Eğitimime devam etmek Hı -hı. istiyorum. E, hatta bize hala soruyorlar. Hani ne yapabiliriz? Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? E, biz hepsini vakıfa davet ediyoruz. Hani, Hı -hı. Bizi sanırım zaten en çok mutlu eden şey bu olacaktır. Hı -hı. E, kurumlarda birlikte çalıştığımız çocuklarımızın, kardeşlerimizin. Hı -hı. Dışarıdaki hayatlarında gelip yine birlikte hareket edebilmek onlarla yine aynı çalışmaları yapabilmek Bu yüzden ben açıkçası hani çocukların zaten o masumluklarıyla hani çok hayata karşı çok düzgün bir duruş sergilediklerine inanıyorum anladım <gülüyor> Peki o zaman size artık sitenize veya size İnternet destek için... istersen verebiliriz. Buyurun <gülüyor> numaralı da Ve çok olabilir. fazla <gülüyor> ismi geçti çünkü www.tcyov.org <gülüyor> <gülüyor> yani Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı'nın baş harfleri. Kadıköy'de merkezimiz alanda çalışmak isteyen, bizi tanımak isteyen herkesi bekleriz. Telefon numaramızı da verebilirim 0216 449 39 99 şekilde. Size böylelikle ulaşabiliriz. Aha. Evet bugünkü Söz Küçüğün programının da sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoş çok sohbetiniz. Hoş için Gerçekten harika bir çalışma yapıyorsunuz. Evet bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar yepyeni konu ve konuklarla görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. Söz Küçüğün